Diz seminerler yapmış, toplu çalışma bulunu. Yaklaşık dördüncü diz ilk ilk sunumuna növendirgeyle başlıyoruz. Kendisini bilgilerini gösterdi. E, İçeriği de güzelceği de bizim için hazırladı. İlk semineri yapma e, güzelceği de bize gösterdi. Bugün inşallah e, bu düğünün sınıf fark üzerinden incelediği beyin meselesini Türkiye'de e, incelediği e, kesinlikle mi yoksa geri alanlar var mı yok mu? bir teorik tartışma hocalarından hocamızı inceleyecek. Ee, hocamızı eğer tanımayanlar varsa diye kısaca bir bilgi vermek yok olursak e, hocamız Hacettepe Sosyoloji mezunu, daha sonra arkadaşlık olmuyoruz da Fransa'da geçirilmiş. Sorbonne Üniversitesi'nde doktor izin daha sonra da Türkiye'de askerlik üzerine post doktora çalışmanı yapıyor. 2011'de, 10 Oncak, 10 Oncak'ta da Ankara'da da Şu anda da tehdit genel e, yayın yönetmeni yapıyor. Uzakmadan hocam da Evet merhaba. Çevkiler ee, davetiniz için, kalabalık şekilde gelmenin içimde. Ee, şimdi evet, e, ilk başta bir şey belki yoldan girmek gerekiyor. Konunun, e, konuyu nasıl alacağım? Ee, bana böyle ilk geldiği zaman gündelik hayat sosyalist üzerinden bir şeyler e, denilmesiniz diye. Beyni ilişkisi. Şimdi bu meseleyi bu gözlerinden e, tartışmaya yöneldim. Tabi buradaki tek opsiyonumuz burada değil. değil. Beyni ile e, ...rabıtaya e, ilişkin başka yazarlar da var. Fakat e, Burduy'un son dönemde gerçekten de ilgi gören bir e, yazar. E, Burduy üzerinden bunu tartışmak bana e, makul geldi. Tabi burada yapmak istediğim şey sadece Burduy'un e, özellikle distansiyonu yani işte Ayran Deviz'in karşıladığımız ...işte bunun bir eleştirisi üzerinden değil de Burduy'den harekette bu meseleyi tartışmak, düşünmek ve olabildiğince açmaya çalışmak... Oradan hareketledi. E, bu meselenin Türkiye'de nasıl çalışabileceğini ilişkin bir sorgulamada e, bulunmak, özellikle gündelik hayat stratejileri üzerinden. Çünkü sınıfsal e, sınıf, konum ve e, B'nin arasındaki e, ilişki farklı şekilde e, tespit edebilirsiniz. Yani bu genelde işte istatistik yoldan da bilgi olabilir. İşte başka yöntemler kullanabilirsiniz. Ve bu, bu ilişki yani sınıfsal konumla beyin arasındaki ilişki, gündelik hayat stratejileri üzerinden değerlendirmek de gerekebilir. Bu sefer bu durumda izleyeceğiniz yöntem farklı olacak. Şimdi hemen şeyden girelim o zaman. Google'ün ee, e, distansiyon adlı eserinde, ayrılma adlı eserinde e, kullandığı yöntem doğrudan gündelik hayatlar üzerinden eşitliklenmiyor. E, çok daha üst düzeyde bir nicel yöntemi kullanılıyor. İsterisi ki bir çalışma. E, ki şey de ilginç, e, mesela bu kitabın önceleyen e, proje, yani fonlama finansı olarak baktığım zaman ilginçtir. Kodak finans ediyor. Yani bu e, şeyde belki şu e, ilginç olabilir. Türkiye'de hep bir tartışma ya mesela işte fonlama fonlama işte proje yapalım, yapmıyorum gibi nedenle. Bu çok yani. Proje yapılır ya, yani Ama projeyi nasıl yaptığınız önemli. Yani? yani bir başka, bir şirket, güzel bir konu, bir şey finanse ama daha sonra sizin çalışmayı nasıl yürüttüğünüz daha önemli. Mesela bu çalışmanın da, bu dönem, bu basite geçen eserinin de aslında temelinde Kodak'ın e, bir talebi var. Kodak kıyımda şunu önlemek istiyorum. E, benim e, fotoğraf makinalarımı kim alıyor ve hangi amaçla alıyor ve ne için kullanıyor? E, sadece tatilde, işte, e, veya boş zamanlarda, e, aile içerisinde resim çekip fotoğraf çıkmak için mi benim makinalarımdan bir talep var? Yoksa bu makinalar daha bir sanatsal bir e, bir icra'da mı bulunmuyor şeklinde bir derdi var kazağın. Ee, buna göre çünkü bir şey yapacak, müşteri kitlesine göre ürün sunacak falan filan. Şimdi bu bir şekilde burada yönlüğünde geliyor bu ihtiyaç. Burada hareketle bir çalışma yürütüyorlar. Çok iyi bir, bir kapsamlı çalışma. Tabi oradaki malet şu, yani o çalışmanın kapsamını açıyor. Aynı zamanda kendi dertlerini de bu çalışmaya gidiriyor, Koda istediğini veriyor. E, bu eş zaman olarak da çalışmayı daha kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Şimdi. Buradaki aseteme anfikül ee, çok net ee, sınıfsal pozisyonla, pozisyonla beynin ilişkisi, beyin arasında bir ilişki vardır. Yani bunu e, düşünmek için çok da bir alim konulmaya gerek yok ve öyle bir böyle zaten biz e, Gülerik da böyle bir pratik sezgimiz var böyle mi mesela işte diyoruz ki şu şu şeyle bu kisinin oturan şöyle bir ilişkisi vardır. İşte, Şurada oturalımlar şöyledir, işte monşerler vardır, şunlar vardır, bunlar vardır. Yani Gündere kadar da sizlerin böyle bir katik sezginiz var kendi yani, ayetinde. Hani böyle çok devasa bir şey çıkmıyor. Fakat e, iyi çalışmaların belki de e, mahalletli kısmı bu. Çok bilinen bir şey öyle bir şekilde, öyle bir şekilde ortaya koyuyor ki kalıyorsunuz. Evet, mesela, evet. mesela hakikaten bu yani. O sefifin, fikrin kendisi çok böyle eksantrik bir şeydi. Mesela bilayişte düşünen düşünelim, e, eğitim sosyalistinde yaptığı şeyler. Okul. Ee, eşitsizlikleri bu kadar kılın düzeltmeyi yerine döndür. Fikir çok yabancı değil değil mi? Okey ama işte tamam hani öyle yapıyor ki de aslında bunu. İstatistikler ortaya koyuyor. E, hakikaten bile okuduğunuz zaman evet işte biliyorsunuz. diyorsunuz. Şimdi o, dönem, o ki kurduya kratiğinde çok net bir şekilde böyle bir istatistik var. Ee, rakamın diri var. Ee, tabi bunun kendi içinde de bazı kırılınanlıkları var. Yani rakam gelince hep böyle durur ama yani sosyal, bir sosyal bilimler çalışmalarda, rakam devreye gelince böyle bilimsellik garantisi gibi sunulur. Rakam, rakam fetişizmi var olan yani böyle bir istatistik böyle, rakamla da konuşalım değil mi aslında? Aslında bir rakam yani bir istatistik bir çalışmayı daha güçlü kılmaz. Ee, argümanların kendisini örneklediği ölçüde bir şey ifade eder. Tek başına rakam bir, şey, bir çalışmayı daha güçlü kılmaz. Şimdi bu burada hareketle e, burada diyorum seni tablo koyuyor, ee, burada çok büyük bir şekilde e, sınırsal pozisyonlarla beğeni kategorileriyle bir ilişki ortaya çıkıyor. Şimdi orada tabii bu diyor aynı zamanda kampla buluşuyor. Az çok belki biliyorsunuzdur kantteki o püre estetik hikayesi var da yani bir şey güzel bir şey, bir şey çirkin artık bunun şeyi yok yani öylesi öylesi yok yani daha çok sanatsal anda böyle bir işleyen bir. E, docsadır buradığını tabiriyle. yani bir da meslek e, ne diyelim meslek sanatlı aslında yani güzel-güzeldir, çiçik-çiçkindir, Çirkin, artık umut açması yoktur, pür sanatlar. Yani. Şimdi bunlar bu uşağı burada zamanında ve diyor ki bu beğeni artları en nihayetinde toplumsal bir inşadır ve sınıfsal pozisona gediş şeyi ilişkisel olarak kavramak zorundadır yani şeyi bu. Yani mesela çok basit bir örnekseysek işte Fransa'da bir örneğinden konuşuyoruz. Ee, işte şarap içmeyi, bira içmeye göre daha mutlu, üst kılan, muteber kılan şey, itibarlı kılan şey şarabın kendisine özgü bir şey değildir. İşte bira içenlerin olmasa bile şarap içmek daha kıymetlidir. Yani işte, e, şöyle söyleyeyim, ya, daha, e, Türkiye'den belki böyle, işte e, bir jockey kulübünün yazılmakla altılı danyan oynamak arasında bir fark varsa eğer, e, Altından yani işte oynamanın jockey kulübüne gitme diyor daha az e, bulması olması sebebiyle ilişkisel yani her şey ama biliyor Dolayısıyla bu ilişkisel içerik içinde e, kabulü meseleleri tabii buradaki bütün çalışması devasa bir sınıfsel düzeylerde yükseliyor. Orada sınıflar var, sınıflar işte birbirleri ekonomik sermaye, kültürel sermaye ve sosyal sermaye gibi dağılıyor. Sınıflar orada de orada ve birbirleriyle ilişkisel içerisinde bir pratik diğerine göre. Daha kıymetli, daha az kıymetli, daha aşağıda, daha yukarıda daha, ee, gibi. Şimdi burada tabi ki yine ufak bir hatırlatmam. Burada çok net bir şekilde hurduyu e, bizim bildiğimiz anlamda çok e, Asun'un o dikotemiler üzerinden gidiyor. Yani işte e, sağ, sol, sıcak, soğuk, işte kadın, erkek gibi yerinden. Bu dikotemiler geldi şöyle işler hep Levisit i̇şte Kadın nedir? Kadın, erkek olmayandır. Biliyor musun? Yani bu kadar basit aslında ki. Yani kadın kadına has bir sürü nitelik sayılırız listele olarak. Erkek kuvvetlere hayiz olmayan. Anlıyor musun? İşte kadın duygusalsa erkek duygusal olmayan. Biliyor musun? İşte ee, erkek doğrudan konuşansa kadın doğrudan konuşmayan. Yani, dolayısıyla pratikler de böyle bakıyor bu diyor bir anlamda. İşte bir taraf. Ee, Sanat ilişkisi mesela alt sınıflar bir doğrudanlık arıyor. İşte, <gülüyor> e, gerçekçi, toplumsal gerçekçi sanat diyebiliriz yani. hikaye. İşte gördüğünüz zaman anlamalı. Ee, üst sınıfların ise sanatla ilişkisi daha soyut düzeyde. İşte kübizm, işte yemek yeme pratikleri böyle. Mesela şeyde daha önemli olan, üst sınıflarda daha önemli olan biçim. içerik değil. Oysa ki alt sınıflarda önemli olan ise e, yediğiniz, yediğiniz şeyin e, mahiyeti, e, kalorisi. İşler önemli. Yani yemeği yemek işler için önemli. Yani size kalemi sağlıyor değil mi? Çünkü daha sonra bir yemek saklayacaksın eser. Oysa üst sınıflarda mesele size yediğiniz şeyin kattığı değil, işleri değil. Daha çok e, içi mi? Nasıl yediğiniz eser. Şimdi bütün bu karşılıklardan e, gidiyor ve dolayısıyla orada çok ciddi bir tabi Kant'ın, işte dediğim gibi Kant'ın yaptığı bir var. Tek başına hiçbir şey kendinde bir itibar taşımıyor. Bir başka bir şeyle ilişkisi içerisinde kıymetli veya kıymetli değil. Yani futbol, tenis olduğu için kıymetsiz. Değil mi? Tenis, futbol olduğu için kıymetli. <gülüyor> futbolu, belli bir sınıf, futbolu belli bir sınıfın pratiği olarak duruyor. Onun karşılığında ise, tenis başka bir grubun, sınıfın, grupların pratiği olarak ortaya çıkıyor. Ve futbolla tenis arasındaki karşılıklık aslında üst sınıflarla sınıflar arasındaki karşılık oluyor. Sürekli bir ilişkisellik söz konusu. Şimdi, ee, Buralar hareketle, ee, kültür, kültür çalışmalarının aslında bizim iki, e, meşhur kültürde hareketle e, değerlendiren bir meseleyi meşhur kültürde hareketle değerlendiren pozisyon Yani şu, şimdi dediğim gibi futbolu, futbol oynayanların, futbolu pratik edenlerin e, kendilerinde bir anlamı yok aslında. Ya. Futbolun kendisi bir Futbolun işe yaradığı gibi tenisle karşılıklında bir değeri var. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla meşhur kültürden hareketle siz popüler kültüre değinmeye başlıyorsunuz zaten. Yani doğrudan popüler kültürle değinmenize gerek yok aslında. Anlıyor musunuz? Şimdi bu noktada iki tane opsiyonunuz var. Böyle yaparsanız dansızdaki şeyiyle tartışmadaki şekillendiği haliyle biraz böyle separatistik e, şeklinde bir şey. Yani e, her şeyi meşhur kültüründe hareketle değerlendiriyorsunuz. Meşhur kültüründe tenis oynamak, meşhur kültüründe işin şu, onunla hareketle, onun zıtlığı içerisinde popüler kültürü değerlendiriyorsunuz, anlıyor muyum? Diğer opsiyon ise popülizm. Yani şu, futbol kendi içerisinde meşhur kültürlere referanssız değerlendirebilirsiniz. O zaman da işte biraz şey olabiliyor, yani alt kültürün, donelerinin, pratiklerin yüceltilmesi şeklinde tezahür edelim. Mesela bizde bu şeydir. Mesela işte, şimdi oran Gencebe'yi mesela şeye değerlendirebilirsiniz. Üst kültürlü, üst sınıf pratikleriyle karşılıklı içerisinde belirli grubun pratikleri olarak değerlendirmek bir şey. Onun dışında, e, kendini de bir değeri olarak oran Gencebe'yi değerlendirmek ve soyunlaştırmak. Başka bir şey. Mesela bizim dönemimizde Orhan Gencebe'yi, işte dediğimi, Ferda Tayfun'un işi, Dertaç deyince, iyi derdi millet. <gülüyor> şimdi mesela şu anda şey, soyunlaştı, anlıyor muyum? Öyleyse kendinde bir değer olarak pratik popüler kültüre yaklaşabilirsiniz. O bir popülizme savrıtı size götürebilir. Diğer taraftan da meşhur kültürle ilişkisi içerisinde değerlendirebilirsiniz. Burdun'un distansiyonunda yaptığı şey meşhur kültürle ilişkisi içerisinde alt pratikleri değerlendiriyor. Şimdi bu noktadan itibaren e, yine bir bilinen birleştirdi. Burdun'un bir kısmen bir etnosantrizme kaydığı düşünülebilir. Şöyle ki kitapta e, okuyunca bak görürsünüz. Ee, üst sınıf rafine olanı ifade ediyor bir noktadan sonra meşhur olanı, rafine olanı, dolayılı olanı, hatta efemine olanı ifade ediyor. Akultur ise daha kaba olanı, doğrudan olanı, anlıyor musunuz? Daha bir erkeksi değerler ifade ediyor. Mesela bu çok ilginç bir aslında buradan uzun uzun bahsedebilirim. Mesela o kitapta bir resim ne var ki işte bir e, Fransız köresinin bir yemek şekli var, hayvani değil içinde. Anlıyor muyum? Üst taraftan bir burjuvarına yemek şekli var. Çok böyle efemine, soyut, dolaylı, üst anlıyor muyum? Aslında burada bunları Cezayir'de başvuruyor. Bu tür kutu eleştirmeye. Orada bir sitasyon etkilenerek, işte oradaki anlattığı cezayirli kadın, cezayirli erkek. şeyi böyle İnanılmaz böyle bir sıkıntılar var işte. Doğrudan, dolaylı, efemine, daha erkeği hissetmelerine. Şimdi ilk belki eleştirip olabilir eee proletaryanın of sınıfta daha böyle işte doğrudan ama üst sınıflar teyine vesaire ve bize öyle bir eee burjuoar adına mesela ki bütün burjuvazi de sokakta zaman bağıcısını da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da şu bir doğurucu beyleşmesi. Yani burjuvasınız. Hani tamam mı? Burada da burjuvasınız. Burada da burjuvasınız. Burjuva bourgeois gibi oturuyorsunuz. Burjuva gibi yemek yiyorsunuz. Burjuva gibi ee, eğleniyorsunuz. Burjuva gibi pijama yiyorsunuz, Burjuva gibi tuvalete gidiyorsunuz. Her yerde burjuvasınız, anlıyor tamam, değil mi? İşçi siz işçi hattınızdanse her hafta işçisiniz. Şimdi burada iyi e, bu en bir güzelliği bu tekil bir eğlence şeması. Ki kemik gibi de esnemiyor yani anlıyor muyum? Şimdi bu burada onu bir sınıfsal olarak ortaya koyuyor. Beyin kategorilerini buradan ortaya çıkartıyor ve istatistik olarak bunları koyuyor ortaya. Şimdi bu itibarda, mesela bu e, anlattığı şeyin e, burcuğun böyle mesela, rahat olduğu, bir aştığı anlar yok mesela. Diye açık ödemesi oluyor. Veya işte bu, o anlattığı burcuma'nın, efendime söyleyeyim, e, bir futbol maçına gittiğini düşünmüyoruz. Şimdi sorun şu, istatistik olarak zaman aslında burcuma'da da futbola ilgili ortaya çıkıyor. Böyle gibi popüler kültüre has olduğu iddia. Işte şey, çok şey, yemeklere bakıyor, e, e, boş zaman geçirme pratikleri, tüketim kalıpları, işte oturulan mahalleler, bir sürü göstergesi orada. O gösterilerde hepsi bir şey ifade ediyor. Şimdi o gösterilerde evet var, yani Burcu O'da bir bir birey çevirir. Efendim mesela veya futbol maçına gidebilir vesaire. Ama şey değil, ee, Burcu'nun anlatış şeklinde olmadığını düşünüyoruz. Şeyin git böyle gidiyor. E, kitabın git böyle gidiyor. Dolayısıyla şimdi burada en büyük sorunlarından bir tanesi şeyin o. Anlattığı hikayenin yani bu sınıfsal pozisyonla beyin kategorileri arasındaki ilişkinin bir gerçekliği var, bir yere oturuyor, bu böyle, okay. Ama işte aynı aynen Demet'in bunu de konuşuyoruz, Demet'in nedir bir doğruluk anı var bunun, bu önermenin bir doğruluk anı var, öyle lazım, hakikaten bir doğruluk anı var, yani bir yere oturuyor okey, ama hakikatin Yerkeniz bizim en niyancı hakikat dediğimiz şeye nüfuz etmekse ki bu nüfuz etme de her zaman için görecelidir, mutlak değildir ve kısmidir olabildiğince nüfuz etmek istiyorsa bazı de kaçırıyor bu hikaye. Ama bu böyledir. Zaten kavramlar size bir şeyi kavratır, gösterir, bazı de kaçırır. Mı? Şimdi, abici giderseniz sınıfsal pozisyonlardan ilerisiniz, nicel bir araştırma ilerisiniz, kaçıracak, kaçıracağınız şey bu buluyor. Yani, başka hakikat anları da var. vakit anları şöyle, yani 3-5 tane burcu dediğimiz figür, bir geldiği zaman, o an içerisinde, o moment çünkü, çok rahat teoriler saygı değil. Mesela bir araçı futbol maçı izleyebilir belki. Bu imkansız değil. Futbol maçına gidebilir. Hatta Fransızca'da bunun ilişki değiller de varlığı yani işte. Resmiyete gerek yok hadi artık rahatlayalım şeklinde. Şimdi belki bir operaya gittiğinde, okey kültürle ilişkisinde, sanatla ilişkisinde evet operaya giden bir burcu görüyoruz, Turtaki de uyuyor kafamızdaki burcu var figürde değil mi? Peki bu kişi başka ortamlarda başka bir performans terk İşte orada belki şeyin kavramı çok daha duyurucu olabilir. Ee, Goffman'ın bir çok benli bir kavramı. Goffman'da performans olarak gider Çok benli bir için. Yani e, dünyasında mesela gündüz doktorsunuzdur. Akşam kadar olabilirsiniz. Hayat bir performans dizisidir. Alanlar farklılaştıkça aktığınız performanslar değişir, e, farklılaşır. Bir performans dizisi olarak yaşamı kurgular. Bu yaşamdaki bu farklı noktalarda farklı gelimler olabilir. Yani mesela gündüz sizi e, muayeneğinizde karşılaştığınız e, hastanızla akşam bir gay barda, travesti olduğunuz yerde gördüğünüz zaman rahatsızlık dersiniz, gerilim alındır mesela bu. Muyum? Ya, bu çok ekstrem örnekler ama bu dünyasında bunlar var yani. Anlıktır, durumsaldır, belli anlarda belli performanslarınız var. Hatta genelde konuştuk, samimiyet meselesi burada mesela işte bir yerde bir şey yapıyorsunuz. O hepsi bu. Ama başka alanlara, başka bir şey yüzünebiliyorsunuz. Tabii bu sonsuz, sınırsız değil. Bu için içine ben gömlekledim. En nihayetinde hayattaki sizin e, toplumsal mevcudiyetinizin gerçekleştiği alan sayısı belli. Sonsuz, sınırsız değil. Yani şöyle bir insan değilseniz eğer e, Kars doğumunu Ankara'da eğitimini almış. Daha sonra bir Rus kızarşı olduk Moskova'ya gitmiş. Ondan sonra oradan Alaska'ya e, bir şekilde iş sebebiyle gitmiş. Orada Eskimo'da yürüyünce Eskimo kabilesine girmiş. Ve en sonunda kendinizi tesadüfen yani Güney Afrika'da... Hmm. Bu, şimdi böyle bir varsa bunun eylem şemalara sınırsız... Ama sizin ortalama günlük gündelik hattı bu kadar sınırsız değil. İşte performanslarınız belli vesaire vesaire. Dolayısıyla bir tekilde falan görünmek değil bu. Bu dönem dünyasında bu yok. Yok. Yani akademisyen... Bu akademisyen abitüsün olması aksavir. Çünkü benim bulunduğum içerisindeki alan e, toplumsal mevcut eğitimin temel noktası gerçekleştiği alan akademi. Değil mi? Dolayısıyla abitüs mora şekillenmiş durumda. Bu abitüsü şekillendiren başka bir şey sınıfsal pozisyonu. Orta, üst mü? artık o. Dolayısıyla az çok kafanızda bir Leman Kemal Salgı'nın eylem şemelerini düşünebiliyorsunuz değil mi? Mesela bu eylem, bu eylem şemelerinde Leman Salgı pavyona gitmiyor mesela. gidemez. Değil mi? Mesela yok. Ama gidenler de var. Ay. Var yani. Şimdi bu kemik gibidir. Asker etüsü mesela, asker, albay albay mesela çok net bir şekilde iş yerinde inanılmaz sert bir adam olabilir. Değil mi? Belki aile içerisinde inanılmaz keyifli bir adamdır yani. Biliyor muyuz bunu? Ne oldu? Bilmiyoruz. Ama tam tersi gibi eylem şimalarını aile içerisinde taşıyabilir. Aile içerisinde de bir despot olabilir. Veya emekte olunca ee, apartman yöneticisi olabiliyoruz, değil mi? Eylem şımaları taşınabilir, yani ama taşınmayabilir, buna ama pek surette bakabiliriz. Şimdi bu dönün dünyasında böyle değil, bu dönün aptüvsel belli, Doktorsa doktor ise doktor, bourgeois ise bourgeois, akademisyen ise her alanda böyle. Dolayısıyla esnebiliyor kemik gibi ve hakikati başka e, anlarını kaçırabiliyor, anlıyor muyum? Kaçırabiliyor, dolayısıyla burada işte o kavramın şeyi var, e, ne diyelim? yetersiz kaldığı veya takıldığı notlardan bir tanesi. Şimdi bu dediğim gibi Fransız hikayesi aynı zamanda Fransa'daki işte olanlar, der, Fransa'daki sınıfların kurumlanışı işte burjuva, küçük burjuva, ona göre ölçülüyor vesaire yapılan plan aynı şekilde zaten eğitim sosyosundaki anlattığı kişileri mesela işte soru bir burjuva öğrenci vesaire bu Fransa'yı anlatıyor. Şimdi ise bunu başka tarihseliklere aktarılması zaten kendi başına bir sorun. Yalnız şunu da aklını çizelim, bu hikaye Fransa'da bir yere oturuyor. Oturmuyor değil. Hakikatin bazı anlamını kaçırıyor, okey. Ama öyle veya böyle bir yere oturuyor. Şimdi bu hikaye başka tarihseldiklere oturabilir mi? İşte, ee, şeyin, ee, Amerika Amerika'daki tüketim pratikleri, pratikleri. bu yüzden yazılmış, çizilmiş şeyler vardır. E, Aynı derecede bir böyle bir şeyleri bulamayabilirsiniz ee, böyle ayrımları. Şimdi yapısalcılık vesaire dediğimiz hikayeler bunlar bunlar. Bunlar Fransa'dan falan Doğu Doğu İsviçre şey değil. Ne kadar bir şey oturuyor yani kebik gibi bazen oradakiler böyle istemiyor yani. Biliyor muyum şehirdeki yeriniz geldiğiniz sınıfsal konum işte Fransız milli takımı Afrika milli takımı gibi ama mevkili mevcut Estmer siyahi vatandaş sayısının sayın, yani, kimlik gibi estem bir vatandaş, biliyor muyum? Öyle ver böyle ama işte çok sert bir sınıfsal yapı memuru bu istem buradan bu pratikler ortaya çıkıyor. Dediğim gibi her şeyden rağmen Fransa içinde, Fransa içinde altını çiçlerin bazı yerleri kaçırıyor. Dolayısıyla mesela o, e, o anlara uyacak yani farklı alanlarda, farklı momentlerdeki davranışları açıklama gücüne sahip değil esmemiyor çünkü oysa ki dedim ki başka bir yerden giderseniz çoklu mendil karesinden biraz daha açıklayıcı oluyor. Şimdi e, buradan rakitte e, Türkiye bizim tarihlerimize geldiğimiz zaman işler daha da karışıyor. Şimdi kavramları çalıştırmak gerekir. Kavramların tek başına hiçbir esprisi yok. Bunu defalarca biliyoruz yani. işte burda yönlenmesine, burda yönlenmesine, şunun da bunu da bilmeniz sizi daha zeki yapmıyor. Mutlu da etmez. Bir ifade etmiyor. Yani eğer kullanmayacaksınız onları unutun da bu oyunda yani. Şimdi mesele şu, bu kavramlar böyle veya böyle bir şey, işi şey yarasın diye var, bir şeyi anlatsın diye var. Tabii anlattıkları kadar kaçır, kaçırdıkları bir sürü şey de var kavramların. Ee, ne bu mesela? Şimdi bizim gibi İtalya girdisi yüksek bir fikri dünyada, ülkede bunlar ne derece işler? Orası çok etrefilli olmuyor başlıyor Çünkü bu kavramları veren İngilizler değil başka bir tarihselliğin ürünü. Orada mesela çok eberji bir pozisyonunda durabilirsiniz. Yani bu kavram dediğim şey, en iyisi tipolojik bir soyutlama. Tamam mı? Genellirme. Yani şu, Şimdi bir anlattığı büroklasisi, ne Alman büroklasisi? Ne İtalyan bürokrasisi, ne Fransız bürokrasisi, hepsinin ortak yönlerinin fazlasıyla, Weber'in tabiriyle, stilize edildiği ve bir üst seviyede soyutlaştırıldığı gibi. Dolayısıyla tipolojik, yani bir tarihselliğe gönderme yapıyor. Anladın mı? Dolayısıyla şimdi siz bürokrasi deyince, Evet, üç aşağı beş yukarı o blok işte şeyleri hem Almanya'da da var, hem işte Fransa'da var, işte İngiltere'de de var ama İngiliz blok ussi, Fransız blok ussi değil, Fransız blok ussi Alman blok ussi. Yani. Ama üç aşağı beş yukarı birbirler bir soruyla böyle nereye gidiyorsunuz? Tarihselik şeyiyor. Ee, şimdi biz bunlarla çalışıyoruz, bu kavramlarla çalış çalışıyoruz. Şimdi bu kavramları bu memleketle getirdiğimiz memleketlerimizin ülkemize ne derece oturuyor, oturmuyor en büyük isimiz bu. Şimdi abitüsün altında, distansiyonun, o koca kitabın altında e, devasa bir sınıf teorisi. Öyle değil mi? Sınıf meselesi, eylem teorisiyle beraber sosyolojinin özellikle en derin suları. Orada boğulma riskiniz çok fazla. Dolayısıyla size tavsiyem genç arkadaşlara, çok böyle donanım olmadığım sürece bu suları girmeyin. Yani boğdursunuz. Ve daha başka şeyler için sonra gelin yani ama hmm. çok setrefili çünkü bazı meseleler var ki aşklanmıyor yani kalıyorsunuz orada. Şimdi zaten bu göz Türkiye'deki gezi meselesine çok ciddi bir tartışma olacak. Şimdi bizde sınıf meselesine girmek zorunda siz var hmm. çünkü sınıfsal pozisyonla e, beyinler arasında bir ilişki olduğunu varsayıyoruz. E bunu biz gündelik hayattan sorgulayacağız değil mi? Bu seyirlerin denk gelisi bu. Şimdi. Nusuf ee, Akçıra'nın tamam da dediği gibi, şu akıllı kaldı o. Ee, i̇ki tane sınıf vardı. İki tane sınıf vardı. Bir, bir memurlar vardı, bir köylüler vardı. Diye. Başka bir şey yok. 23'te çıkış noktamız burası. Bu yani, bize bu var. Çünkü bütün tüccar sınıfı, işte galiba üstünleri, şunları bunlara, 60 sınıf bitmişsiniz, o hikaye başka bir şey. Elde bir şey yok. Şimdi burada hareketle, siz Türkiye'de bir Burjuva sınıfı yapmaya çalışmışsınız. Eğer bu ruhaziyet araçlarının işte bütçeyeti üzerinden eğer tanımlarsanız şey değil çok şey değil evet net şeysin o artesis yerdeyişsiniz ama mesela distansiyondaki tanımı üzerinden gidip de işte kültürel sermaye sosyal sermaye üzerinden tanımlarsanız başka bir yere diyor bu ruhu bulmanız lazım Türkiye'de. Bu burjvanın kültürel pratiklerinin, sosyal pratiklerinin de farklı olduğunu bulmanız gerekiyor. Bunu Türkiye'deki işçi sınıfı pratikleriyle ilişkiselliğinde kavramanız gerekiyor. Muyum? Şimdi bunların hepsini yapmanız gerekiyor. Peki bu ama ciddi derecede şeyler var. Ee, Burjular söz konusu. Şimdi burjvanın anlattığı anlamda bir burjvazi var mı Türkiye'de? Varsa, bunlar nerede yaşıyor? Mesela ben bir kere derste bunu sormuştum Burçuklara. Hayatınızda Burçuk'u gördünüz mü diye bir sorun mesela. İşte bizim dil tarihi ne oldu? Yarasıya altında Burçuk'u gözüküyor mu? Mesela nerede bunlar? Hani nerede olduklanıp gelip gidip gözlemleyelim böyle bir şey gibi. Hani belgesellerdeki gibi uzaktan böyle işte. Göreme zamanları, yeme içme zamanları. Şimdi bunu, bu e, soruyu sormak durumundayız, çünkü anlattığı burcu var başka bir şey. Şimdi siz e, Fransa'nın tarihsel geleneği içerisinde 500-500 yıllık bir hikayeden bahsediyorsunuz, ki Ede Sopuy'un çok güzel anlatıyor, e, monarşi, mutlak monarşiden işte devletin merkeziyetçi yönetime geçilmesi, işte bir saray toplumuna geçilmesi vesaire. İşte orada Bourjois aristokratlaşıyor, aristokrat Bourjois'a daşıyor. Bir, bir ilişkiler var ve bu 300-500'lik bir hikaye. Şimdi burada Bourjois'i zaten gördüğünüz zaman Fransızlar Fransızlar adına oradan gelir söylüyorum. Bir tuhaf oluyorsunuz zaten yani. Başka bir yerden gelen adam gibi geliyor size. Bizde şimdi bu çok dikkat etmek lazım bu yüzden Türk kavramları kullanırken hocam aynı şey aynı şey ifade etmiyor olabilir yani e, burjuvazi İslamî burjuvazi yeni İslamî burjuvazi Seküler burjuvazi vesaire vesaire bunların ne olduğunu pek bilmiyoruz biz. ya bizim anlattığımız bazen aslında zenginlik zengin yeni zengin olan planlı şimdi koç bankalı başlıyor hikayeye değil mi gruplarla başlıyor Sabancı mesela büyük bir şey, Çünkü Sabancı'nın e, Salkıbağa'nın anlattığı tarzı bir kültürel sermaye üzerinden bir pratiği var mı bilmiyoruz. 2-3 e, generasyon sonra olacak muhtemelen, fakat şöyle bir sorun da var, 2-3 generasyon, 2-3 e, generasyonun bir zaman da olmayan bizim kurucularının tepesine biniyorlar. Devlet bindiler yani. Dansen, Bırak kültüre sermaye aktarır ekonomik sermaye aktıramıyosun ki. Cimuzun'a bildirdiler, Hesulun'a da yine bildirdik bir kurumun. Şimdi, e, ne arttıracaksın ki yani? Değil mi? Şimdi, e, mesela Cem Boyner, uyuyor mu? Eczacıbaşı, olabilir. Ağoğlu. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu değil, o da değil. <gülüyor> Bu da değil. Ee, bilmiyorum hakikaten. Söyleyeyim bir tane uyuyan bir tane. Boyden uyuyor mu o zaman yani? <gülüyor> Bilmiyoruz yani. O uyduğunu varsırıyorsun. İlgini yüzüğü düzgün adamı. İşte çarşı <gülüyor> mağazaları var. Boydan böyle hoş şeylerinden var. Yani bıyıyor mu? <gülüyor> ee, doğan gruba uyuyor mu? Tamam, gelelim şimdi. Derde. Ülker grubu uyumunu, <gülüyor> Anadolu sermayesine gelelim. Peki ne uyumuyor sizce? Kültür yok. Abi. Kültür yok. Yani onların <gülüyor> algı anlayışı biraz daha ne diyeyim, tam oturmamış. Mesela e, Fransa'daki aranışman mantığındaki okul kavramı, bu ülker tarzı, Anadolu kaplanlarında bence tamam. uyumuyor. uyumuyor. Peki biz, ben de yaptım, herkese yaptım. Bunu şöyle yazıyorduk mesela. TÜSİAH'la MÜSİAH'la karşılıklı filan diyorduk mesela. Nereye görebiliyoruz bunu? Biri Cumhur Atatürk sermayelerdi, diğeri de hmm. özel dönemindeki Anadolu sermayesinin kalkınma sürecinde gelen kültüre dayanıyor. Evet. İslami kökenli, batıcı kökenli. Ama lakin İslami köken ne vermiyor hani? Yani dolayısıyla buradaki ayrıma demek ki biz siyasal pozisyon düzenini yürütüyorduk. Tabii. Kültürel kredikte pek bir şey denk gelmiyordu. İyi e de... E, <gülüyor> Son şeyleri ortaya çıktı, kuş Fethullah Bey'i aramış telefonu, tapelerde vardı. <gülüyor> sevgiler seni niye arıyor yani Fethullah Bey'i? Demek ki çok da sevgiler hikayesinde yolu boğulaklıyor. Şimdi kafamız karıştı, tamam mı? Şimdi bu insanlar, Burcu dediğimiz insanlar Türkiye'de, yani yeni zenginler vesaire, şimdi bunlar evlerinde nasıl yaşıyorlar, bilmiyoruz, ben bilmiyorum. Ee, fakat şöyle bir şey de var, ben ilk zamanda o ilginç mesela yine o demirle konuştuk gelirken şöyle bir profil var mesela, ondan eminiz. Şimdi düşünsenize mesela babası, annesi, 30'larda 40'larda bu Cumhuriyet'in işte ilk öğretmenlerinden, tamam mı? Yabancı dil biliyor falan. İşte oradan gelen bir öğretmen ailesi, bu öğretmen ailesi içerisinde onun çocukları vesaire. Mesela bunların muhtemelen kültürel zarmayesi daha yüksek olup, Tam da belki bu tam olmasa da kısmen bizim Burduy'un anlattığı burjula pratikleri belki daha yakın insanlar vardır. Öyle mi? Eski ahireler mesela. Şimdi mesela bunlar mesela belki şeye daha çok uyuyor e, Burduy'un anlattığı burjula'ya. Ama bunlar burjula değil. Ekonomik sermayesi yok. Ekonomik sermayesi orada bir şey yok ya, kültür sermayesi Şimdi oradan işçi sınıfına işçisinin bu pratiklerinde kültürel sermaye yani bir atıyorum Avoğlu ne ne yani ne yiyebilir mesela bu hal yer nasıl bir şey lan <gülüyor> Yani bir yemeği biz Mahmud Bey bizden şey yapıyoruz işte bakıyorsun neydi on saat ne yedim tavuk şiş mi tay yedim o yani orta karışık diyorsun yani. ne acelesi yani. geldi bizim geldiğimiz nokta o cebana yani. orta karışık bunu alt üst fark etmiyor yani hepimiz orta karışuktan gidiyoruz. E muhtemelen işte ağ oldu ortaya karşı gittiğinden yani e, işte sırfından çok peyizden orta şey e, ortaya karşı. Şimdi şey yapmıyoruz mesela, o yüzden soruluyor mesela şimdi şeyde, de diştenek sorundu mesela işte şeyi anlatıyor. işte milindiksel <gülüyor> de bu tür pratikler işte opereye gidiyormusunuz gitmiyormusunuz işte şaraplı bilmem ne yiyor musunuz yemiyormusunuz işte evinizdeki mobilyalar 14. yüzyıı tarzı mı işte değil mi? E bir futbolu futbol, futbol maçına seviyor, sevmiyor. İşte bir tanesi e, Miral Mathieu öbürü Mozart dinliyor falan filan. Böyle kültürel pratikler. Şimdi aynı göstergeleri alıp siz Türkiye'de kesinlikle araştırma yapmayın. Çünkü bir şey et, et, etmiyor. Yani gösterge olarak kültürel sermaye operanın, opera gitmek bir kültürel sermaye olarak eee etmemişse sosyal pratiklerde onu aramayacaksınız. Yani, anlıyor muyum? Operaya giden insanlar, dediğim gibi, özel annesi, babası uzun yıllardan beri, evet, memnun olmuş insanlardı yine Türkiye'de. Onunla onu da ödeyeceksin, başka bir şey yapacaksın. E o zaman şeyini mesela, ne bileyim, e, kırmızı yediği tüketim falan. Belki göstergeleri ona göre ödeyeceksiniz. Göre yani e, kültürel sermayeyi görüşüyorsanız eğer, onu hangi göstergelerle ödeyeceksiniz? Eğer Bourdieu'nun Fransa'da kullandığı göstergeleri alıp, buraya getireseniz, karşılığı yok. İşe yaramaz. Şimdi o halde bizim burada e, ciddi bir şey sorunumuz var, e, ayrışma sorunumuz var, kültürel kredilerde. Anlıyor muyum yani, e, burjuvazi işçi sınıfı işte e, orta alt, orta üst vesaire kim, ne yer, içerim içer, hangi kültürel kredikler, tüketim kredikleri vesaire. Zaten buraya ilişkin evde çok da fazla döne de yok. Ama işte dediğim gibi, e, belki Türkiye'deki sosyal bilimcilerin e, dili gerçekten e, oldukça prim prim primitif, şu anlamda primitif, e, anlattığımız şeye tekabül etmiyor. Yani, yani bir şey diyoruz ama onun karşılığı da olmayabiliyor, bu anlamda primitif. E, ilerideyiz o anlamda. Çünkü oturan oturmuyor. Anlattığımız şeyi kavramıyor. Kavramak gelmez çok güzel bir fiil. Kavruyor. Yani hakikaten bunu güzel olmuşlar. Böyle Türkçe geçilince böyle güzel olmuş. Bazı şey gelmiyor. olmuşlar Kavruyor. Kavratmak, kavramak. Mesela kuram böyle kuram. Tamam. Yok, kuruyor hocam. Yani inşa ediyor işte gerçekliği. Kuruyor. Göz, bakış, teori kuruyor işte. Şimdi bizdeki gerek ki O hemizdeki teçhizler yeterli değil. Burcu var diyor. Tamam bilmiyoruz. Eee... Üst sınıf, astro not diyoruz. Neye göre ikna bilmiyoruz. Şimdi bu noktada itibaren belki bize daha hibrit araçlar lazım. Ee, o noktada e, necip milletimiz zeki. Yani mesela şey falan yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Böyle bir şey lazım bize. Mesela bazı Ford Transitlerin üzerinde böyle şey var. Deriden ön kaputa. Öpüyorlar ya. Deriden. Niye yapıyor? Taş geliyor. Orada taş gelmiyor Almanya'da. Burada taş geliyor, adam budurmuş, bu ne güzel bir şey. Dolayısıyla böyle şeyler yapmaya çalışmak lazım. Hibrit şeyler, hibrit kavramları, başka bir şey yapmak lazım. E bu da tabii çalışarak olacak. Kimse bize bu hepsi içerisinde vermeyecek. Biz bunu için çalışırken, e, sahaya giderken, o yüzden saha çalışması yapmak önemli. Gidip giderken, bazı şeylere uy uyumadığına göreceksiniz. Şimdi bu da hibritlikler, e, kavram bu şekilde e, kurmalıyız. Peki her şeye rağmen sınıfsal farklılıklar, kültürel, pratikler noktasında değil mi yok mu? Var. Kimlikler noktasında kültürel e, farklılıklar yok mu? Var. Lakin bunu yine ilişkis ilişkisellik içerisinde kavramak gerekiyor ve aslına bakarsanız da ıvır zıvır ufak tane, ufak birkaç şey üzerinden gidiyor bütün hikaye. Mesela e, şey alalım, örnek olarak modern olmak, Olmamak meselesi. Muhafazakar olmak, olmamak hikayesi mesela. ediyor? Aynı şey. Burcu olmak, olmamak. Modern olmak, olmamak. işçi olmak, olmamak. Muhafazakar olmak, olmamak. iki tane karşılık sistemi kurdum ben size. Burcu, işçi, modern, muhafazakar. Neye tekabül ediyor mesela bununla Türkiye'de bunun itibariyle? Şimdi, cevap şu olabilir. İşte, Türkiye'de modernlikte dediğimiz şeyin belli bir geçmişi var, böyle bir işte hikayesi var, Modernite muhafazakarlık da bir yerden geliyor, onu çalışıyorsunuz. Muhafazarlık, muhafazarlık, mu, bunu söyleyeyim önünde. Muhafazakarlılara ilişkin bir töz bulursunuz, modernliğe ilişkili bir töz bulursunuz. Bunun genelde böyle yapar, böyle yapmayın. Anlamsız. Yani bunun için modernite modernlikte peki, fukumu kokuma evden gerek yok yani. Niçin, nasıl olabilir? Çünkü modernite birisine modern dediğiniz anda bir moment içerisindesiniz aslında, bu bir moment. Şimdi siyasal doktrinler tarihinde, sosyal düşünceler tarihinde modernite tartışması yaparsınız, muhabbet zekalı bir tartışması yaparsanız anlıyor muyum? İşte muhabbet zekalı şudur, modern şudur, istihdamcı düşünce şudur, kemalizm şudur dersiniz. Ama hayatlar öyle yaşanmıyor. Hayatta öyle yaşanmıyor. Modernlikle çalışacağınıza modernlik pratiklere çalışın. Tamam mı? Yani şu, bir insan diğerini muhafızakar diyor ve kendini modern olarak Öyle değil mi? Veya bir insan kendine muhafızakar diyor, diğerine modern diyor. İlişkisel. Düşündüğü zaman o bizden değil. Bizden değil, bize yakın değil. Tamam mı? Evet. O şu, bu, bu işte, bu çalışım, bunu çalışın, bunu ne göre diyor? Çünkü i̇şte bizde hayattan gayet ya, sosyal insanlar, vesaire. Bunları çalışmak lazım. Niye göre diyor hocam mesela? Yani işte muhabakar diye tabir ettiğimiz insanlar, modern diye tabir ettiğimiz insanlar birbirleriyle müsaderken niye bir ediyorlar? Ve e, bunu diyorlar mı? Yani şöyle bir şey var mesela. Kalktığı her gün kalktığım zaman, ben modernim. Ondan muhafazakar, ben modernim. Ben şuyum, ben buyum. İnsanlar böyle düşünmüyor. Ya Bugün muhafazakarım, bugün muhafazakar için ne yaptım? Ben sosyalistim, bugün sosyalist için ne yaptım? Kemalistim, bugün ne yaptım? Kemalistim ben. Demir diyor mu insanlar bunu? Ne pekiye göre değerlendiriyorlar? Mesela, evden geçsiniz, Kız getiriyorsunuz eve ve erkek, işte müstakbel damat getiriyorsunuz eve. Diyor ki ev ailesi, biz, biz bizim gibi değil diyor. Niye göre diyeceğim bunu? İşte bunlar hayat burada yapıyor. Sosyoloji bu ilişkiler alanına, o anki momentlere boyutaklanması lazım. O niye göre diyor. Mesela şöyle bir şey, Kürtler şöyle, Kürtler böyle. Tamam mı? Onlar öncü, şu bu. Ben küt değilim, onlar kütler. Biz biz şu bu yuz. Okey. Yarın olan bir tane küt kız getirin. Ne olacak? Ne olacak? Yok, hepsi öyle bir şey tuttuk, hocam. Sevam. Yok, bizim siyam var. Şimdi doğru sey. Kimlikler, kimlik dediğiniz şeyler, hocam. Yine govmande yerine giderseniz, günleri performanslar aslında. Belli anlarda attığınız performanslar. Yani mesela şimdi Konya'da yaşayan bir insan, tamam mı, her gün arkadaşlarına, ben muhabbet biliyor musun, ben de muhabbet muhafizdekarız demek ki evet muhafizdekarız. Hepimiz muhafizdekarız, hiç hızlı muhafizdekarız demiyor. İzmir'e gittiği zaman, İstanbul'a gittiği zaman, Nişantaşı'na bile gittiği zaman, bizden farklı bunlar herhalde ya. Doğru, onlar başka. İsim, kelime bile bulamaya başka anlıyor, değil Şimdi i̇şte bakın, Fransız uzun günler yaşadık. Orada sen bir futtayliliğinde şey, değil mesela Türk, Türk, şey, Müslüman bir ilişkimi Ama mesela yeri geldi, şöyle birşey oluyor, ee, bir süreç anlıyor Müslüman dünyası. ilişkimi. Diyorsun ki, şimdi bir, o kadar, değil, işte yapmayın. O ya, kadar, hadi deyin ya. yani Bak, böyle bir anda öyle. Müslüman Kendini neden tanımıyorsun mesela Türkiye olsun, umunda değil. An Ankara'dayım, Ankara Ankara'dayım, umun Ankara olmak umunda değil. Taksiye biliyorum. Abi nereden diyor Ankara istiyorum? Yani orada mesela bir Ankara gibi bak kimlik Bu ama kimlikten gider. Şimdi ne göre yapıyor? Ona iki tane uzun uzun göre yapıyor. Onu mügül olmak, olmamak, bir demokrat işte bir, şey, Kemal girecek. ismi mesela? Kemalizm olmak ne demek? Bin tane tonu var. Siyasal şücret tarihinde size çıkarttılar şu anlamda kemalizm. Bin tarih, bir gündelik hayat da kemalizm olmak ne demek? Gündelik hayat da maruzakir olmak demek? Gündelik hayat da ee, modern olmak demek? Yani mesela, ee, orduyu alalım. Az çok bildiğim bir dünyaç olduğu için söylüyorum. Modernlik eşittir kadının kamusal olarak varoluşu, tamam mı? Kadının saç rengi, etek boyu vesaire vesaire, Bunlar olduğu zaman modern zibiyel değilsin. 3-5 dakika o şey niye göre? Böyle olmayana göre. Anlatabiliyor muyum? Fakat bu modern kadın ilgisi sunulan şey, mutlak surette modern bir işaret mu? Değil. Çünkü öyle veya böyle aile içerisindeki yeri inanılmaz derecede belli, hiyerarşiler içerisinde sıkışmış, karşı cinsle ilişkisi sınırlı, Iı, lojmanlarda bir sporcasını yapacak şeyler belli, yapamayacak şeyler belli, kadının kadınlere belli, belli belli belli ama kamu sahasında olması yani erkek erkeğin yanında bir içki bir masada olması mesela odalı diğer taraftan öbür tarafta mesela muhafazakar çünkü şu şu şu yüzden aslında İran'da da kadınlar vardı böyle çıkıyordu işte devrim sırasında değil mi böyle. O ne olacak mesela, onu bilmiyoruz, değil mi? Şeyi böyle gidiyor hayatlar. Mesela diğer taraftan da İzmir'e bakarken Konya, biz benden farklı diyor İzmir için, en iyi 2-3 tane hırzılış şeklini. Yani. Hırzılır derken aşağıya alalım veya aşağıya alalım, şimdi, şimdi, şimdi. Hayat böyle, önemli. 2-3 tane de tasnif kategorisinden gidiyoruz. Aslında biz tasniftir bunların işte, bakın. Şey de öyle, ee, bu yeni istansiyonlar mesela burada yaptığı sınıfsal bir yeni kategorileri var ya, aslında tasnifersi. Yani günün herhalde insanlar bir başkalarını tasnife tabi tutuyor, değil mi? Burjuva diyor, işçi işçisin diyor. Şimdi Fransa'da biraz da dedim işte oturuyor işte. Belli çünkü birisi futbol maçına giderken diye tenis oynamaya gidiyor. Birisi işte dolayısıyla işte futbol dediği zaman burjuva-işçi tasnif ilkesi doğrultusunda popüler kültür şunu geliyor. Anladın mı? Bizde de aynı şey, tasdif ilkeleri bunlara. Ama bizdeki tasdif ilkeleri çok daha hibrit ve karışık demek bir şey şu. Dolayısıyla bir kemik gibi bir akütüs veya sınıfsal bağlamdan hareketle bir şeyler arıyorsanız bulamıyorsunuz. Tasdif edecek, yani en azından silikleşiyor, buharlaşıyor yani, değil mi? Benzer şey işte aynı şekilde modern olmak, olmamak, muhaseke olmak, olmamak, işte kemaris olmak, olmamak gibi de geçiyor. Şimdi i̇şte bundan ötürü, gündelik hayat pratikleri, dediğim tarzı pratikler sizin çok e, zihninizi arşivleyecek bir tepkide. Buradan yürümek sanırım gerekir. Daha böyle bir sızma etnografik bir şey yapmak lazım. Meseleleri ilişkiselliklerine kavrayarak, pratiklerin kendisine odaklanmak gerekiyor. Çok fazla öyle, işte üst düzey anlamda, ee, siyasal düşünceler tarihinde olduğu gibi böyle gibi şu vardır. Bakın aynı şey var. Şimdi siyasal düşünceler tarihinde tanımlandığı şekliyle muhafazakarlığı yaşayan birisi muhtemelen vardır. Ee, i̇nanılmaz kemalizmi tanım, tanımlandığı için, kemalizmi yaşayan, sosyalizmi öyle yaşayan ama hayatının her alanına bunu aktaran yani iş yerinde de, evli kişilerde de, <gülüyor> şurada da buradadan biliyor muyum? Her tarafta hayatına buna aksiyetlenen e aks insanlar muhtemelen vardır ama o kadar fazla değil bunların kanseriyle. Hayatlar tanımlandığı gibi yaşayamışanmıyor. Bunları artık aramak gerekiyor. Bunun için de e çok yukarıdan konuşmaktan sonra ki bizim dostlarımızdan en büyük soruların her tanesi o. Çok yukarıdan konuşuyoruz. Yukarıdan böyle kitaplarda gibi konuşuyoruz. Daha çok böyle sıradan insanların, sıradan hayatlarını dalarak bütün gözlemler yapmak gerekiyor. Çünkü ilişkisellik olarak ağlamak gerekiyor vesaire. Şeyin beğeni, kategorilerinin bu noktada işte incelenmesi bu kadar hakikaten gerekli bir şey. Ama dediğim gibi, orada çok daha hibrit şeylere ihtiyacınız var. E, bunlar nasıl olacak? Bunları bir kimse size sunmayacak. Dediğim gibi gidip geldikçe belki biraz daha bunlar oturacak, ortaya çıkacak vesaire. E, ne kadar oldu? oldu. O ben bitireyim. Belki sorularla açarız. Çekil dikkatiniz için için. Sağ olun. Evet, sorularla devam edebiliyiz. 15'in dakikalıkta da daha bile teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, buyurun. Evet. Merhabalar. Eee benim sorum başında kaçırdım ama belki değinmişsinizdir. Goffman ve Bourdieu arasındaki Hı. ilişkilere dair olacak biraz da. Bunların iki ilişkisine baktığımızda Bourdieu'nun Goffman'ın çok olumlu hatıflar sergilediğini biliyoruz. Hatta Fransa'da Fransızca'ya Bourdieu'nun şey Goffman'ın kitaplarını bizatihi çeviren kişi de Bourdieu'nun kendisi. Ya da çevirtti tam hatırlamıyorum yalnız tam güzeldi. E, Paskalyan Karşılaşmalarda Golfman'a yönelik bir atı var. Onun gündelik e, hayatın, gündelik yaşamı da benim sunum kitabına dair söylediği her şeye katılıyor. Ancak eksik kalan şey orada biraz daha parküm içkisinin Golfman'da olmayışını biliyordu. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda hani, Burcu'nun bağlamı biraz daha parküm üzerinden okunsa Habit Usta bu parküme göre şekillenen bir bağlamda ele alınsa sanki o kısmiyle daha kemikleşmiş hali biraz daha bir hale gelmez mi? Çünkü Habitus'un Kırık e, Habitus kavramıyla bizatihi kendisinin içinde bulunduğu pozisyonu işte ben köyünün sıradan bir posta memurunun çocuğu olarak ortaya çıkıp Fransa'da en etkili pozisyonlara yükselmesini biraz bunun üzerinden okuyordu hatırladığım kadarıyla. Bir de bunun yanında şunu eklediğimizde Alan ve Habitus'un ontolojik suç suç ortaklığı dediği, bütün o devasa faydalı tartışmalarına giriştiği bölümler de var. Oradaki Habitus'a yönelik tarihsel atıflar da e, Gottman'a biraz daha yaklaştırmaz mı Burdiyo'yu? Tamam mı? Evet. Bir Gottman'la ee, şey arasındaki, Burdiyo arasındaki haplarını <gülüyor> baştan beri e, dediğin gibi bütün Fransa'ya Gottman külliyatını aktarın. Pardon, etkişi Burdiyo. Şimdi bir kere, şu şuradan, Oral da şuradan Goffman da inanılmaz Türkiye'nin bir yani o toplumsal bir tavsiye var, e, konumların bir tavsiye var, aktörler üzerinde, bu çok net. Yani mesela işte bize böyle yanlış öğretildi, yanlış yapıldı, yani tabi ki orijinallerinde okumadığımız için bir ıvır zıvır şeyden anlatıldı bize, uzun yıllar e, okullarda biz de öğrendik. İşte efendim bunu yaptığı mikrososyoloji, sosyal psikoloji falan filan değil. Yani işte bizim bu son çıkmasını tımarler kitabında toplumsal yapıya baştık var anlıyor muyum? Devasal bir şey. Şimdi bu roller dediği şey kafkanın çok Türkiye miçinir? Yani siz bittiğin şeyler de anne rolü, babalar rolü, şu performanslar dizisi toplumsal kazinin sonucu olarak. Hatta tam da bir tür gibi e, vücuduna tecessüm etmiş bir şey. Yani bedenleşmiş artık o rol, bedenine yansımış. Ha bu rolü. Kurumun tanımladığı rolü az çok oynuyorsun, tamamen bir karşılığı yani şey yok. Kurumun tanımladığı gibi anneye kimse olmuyor ama az çok oturuyor değil, tamam mı? Şimdi dolayısıyla inanılmaz bir toplumsal tazsik var biri üzerinde. Kofman'ın i̇şte kuruyla yakınlaştığı zaman o kurumlar ve toplumsalın tazsiği, anlatıyor muyum? Bu noktada çok net bir yakınlık var. Ee, hatta hatta o e, tahkül meselesi çok net bir şekilde Kofman'da var. mesela o e, yine Timahara kitabında, psikiyatrinin, doktorun hasta üzerindeki devasa bir iktidarı var ki çok böyle fukuş bokuyor yani ama yani fukodan önce işte, onu anlıyor muyum? E, işte burada tahakküm de var, siyaset de var vesaire vesaire. En büyük ayrılma ayrı noktası şu. E, dediğim gibi, Burda'nın abidüsü tekil, yani şöyle tekil, abidüs bir şema, yani doğuducu bir şema anlıyor muyum? Sınıf sağlık konumundan itibaren veya alan içerisinde dedin ya, suç ortaklığı diye alanda tuttuğu kurumdan itibaren kişinin eylem alanı belirleyen tekil bir ilke. Dolayısıyla her tarafta öyle artık o. Burada golf dünyası öyle değil. Golf dünyasında insan farklı alanlarda, farklı e, anlarda bulunuyor. Anladın mı? Şimdi her alanın, bulunduğu her alanın bir tazik var. Teyze'nin, işte aile kurumunun bir tazik uyguluyor. İşte i̇yi anne, iyi babayı da anlıyor. Aynı zamanda iyi akademisyenin tamamen başka bir alan var. Bunlar değilse işte toplumsalın farklı farklı alanları. Bunlar arasında bir geçiş de olabilir <gülüyor> eylem şemaları noktasında. Mesela ne miyim? İşte akademisyen bir babanın çocuğuna yaklaşmasıyla, evet bir işçi sınıfından berinin çocuğuna yaklaşması farklı olabilir. <gülüyor> Ama bu zarf ruh böyle olmak zorunda da değil Gofman'da. Anladın mı? Şimdi dolayısıyla farklı alanlara gelen farklı benlikler var. Çoklu benlik o yüzden oraya çıkıyor. Ee, burada ise tekil bu. İş değişimi. Anladın mı? En büyük farkı bu. Yani şimdi Kırı Kapitüs, sen ya Kırı Mesela bu Kırı Kapitüs kavramını kendisi kullanıyor. Cezayir'de özellikle başlıyor bu hikaye. Hatta en muhteşem metinleri bence bulmalıdır. Cezayir Metinleri ki Türkçeye aktarılmadınız. Fakat asıl Türkiye'ye uygulayabilecek en muhteşem kavramlar orada bulursunuz. Cezayir Metinlerinde. Ee, ki oradaki burduyu daha böyle etnografi yapan bir Mesela orada Kırı var. Kendisine ilişkin tarifinde de var. Ama sorun şu, anlattığı aktörler bu Kırı yok. Yani anlattığı bu burcuda kırık avuçsı yok, A, anlattığı işçide kırık avuçsı yok. Ya yani bir işçinin Picasso sevmesi olanaksız. Yani bir işçinin şarap işmesi olanaksız. Hatta orada o yüzden etnosantrizm diyorum ya işte, yani inanılmaz bir meşru, meşru e, meşruiyet üzerinden gidiyor. Meşru olan şeyler var, bunu yapanlar var, yapmayanlar var. Oysa ki, mesela Türkiye'ye örnek verdiğim gibi, şimdi Belki sınırsal konum itibariyle, ekonomik sermayesi itibariyle, belki Burcu'la değil, ama uzun yıllardan beri öğretme olan bir ailemden gelen bir insan ki Fransa'da da böyle bir asrı isteyebilir. Eğer yazı-çızı, yazı-çızı ile ilişkisi, serbest kültürle ilişkisi, ki daha sonra işte eğitim sosyolojisini eğitim teviz, eğitim anlatıyor ya kültürel sermaye üzerinden aktarılan bir şey. Yani ne işte e, evde kütüphane var mı yok mu, kitaplık var mı yok mu, yazıyla çizilir ilişkisi nasıl, serbest kültür ilişkisi nasıl. Şimdi tamam, bir e, burcu valisinin, bu nokta çocuğunun evet, büyük avantajları var, ünit. Ama hep böyle olmak zorunda değil. Mesela e, dediğim gibi son dönemdeki işte, özellikle Fransa'daki uygulamış itibariyle çocukların sürekli mesela operaya götürülmesi belirli bir yaştan sonra, yazı ve çizilirle uğraşmaya sevk edilmesi vesaire, bunlar bir noktadan itibaren operaya ilgiyi arttırabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun için çalışmalar da var, yani bunlar böyle spekülasyon şeklinde şey söylemiyorum. Fransa'da bu yöndeleştiriler de var, böyle kitaplar falan da var yani. Şimdi buradaki benim en büyük şeyim o. Yani Ambitüs benim e, kültürük arttırdıklarını kavrarken, beni bazen bana fren koyuyor. Şimdi şunu düşünün, hiçbir zaman e, tamamıyla yermekle, e, öykünmek ve güzellemek arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Dolayısıyla <gülüyor> Ambitüs'ün çok güçlü olduğu yerler var. Avramo'dan çok güçlü işte oldu ya, ki aslında düzeyi kullanan da Elyas'tır mesela. Elyas'ı el da çok net şekilde vardır bu. Ama takıldığı yerler de var, anladın mı? E, Fransa tarihsellerine bile takıldığı yerler var. Dolayısıyla ben buraya getirince Budüs'ü biraz daha şimdi şey oluyor. Şöyle olduğu sürece bir sorun yok aslında mesela. Kısmi bir performans olarak. Mesela akademisyen Budüs dersin. Akademisyen Budüs'ü deyildi anlıyoruz akademisyen Budüs'ü. Şunu alırsak, okey. Ee, benim gündelik hayatta işte okulda olduğum saatlerde veya onun dışında kendi meslektaşlarımla mesteğimle kurduğum ilişkide ortaya koyduğum eylem şemaları <gülüyor> değil mi? Okey ama abidüs kapsayıcı abidüs ee, karşı cinsle ilişkinizi de belirliyor ev hayatınızda da belirliyor çocuklarla ilişkinizi de belirliyor yani akademisyen olduğum için tahminen benim bir tip kadınla evlenmem lazım, Çocuklarımı bir şekilde eğitmem lazım. Çünkü akademisyenim, aslında bu kimlikler böyle işler. Şimdi burada çok değişikli bir şey yok, bakın, toplumsal kimlikler genelde hep böyle işler kapsayıcıdır. Mesela profesörün deyince aklınıza geliyor? Profesörün bir yaşam tarzı olduğunu düşünüyoruz değil mi? Onunla ilişkin fikrimiz de var, öyle mi? Çocuklarıyla, karısıyla, arkadaşlarıyla, e, yoldaki insanla, e, taksiciyle bir, bir ilişki kurma biçimini var söylüyoruz değil mi? Tahmin ediyoruz. Peki bunun bariola garantisi ne? Biliyor musunuz? muyuz? Bilmiyoruz ama kimlikler böyle mesela işte ne bileyim işte e, mesela, ne bileyim bir şey var ya bu sana yakışmadı. Olur mu koskoca işte hocam bunu yapar mı? Şimdi niye böyle biçimde var mesela? Şunu getirttirmek istiyorum, kendilikler birçok kapsayıcıdır. Sadece mesleği aşan bir noktada bütün toplumsal mevcudiyetinin hepsini kapsayacak şekildedir. Doçant adama yakışmadı, bu üstte de broşvar yakışmadı. Dün senin paymanına görmüşler hiç çalışmadı, yakışıyor mu sana? Karasını dövüyormuş, aa doçant mi? Nasıl karasını dövüştüyormuş? Değil mi? Rahatsız edici bunlar. Çünkü niye kapsayıcı? Abidüste böyle çalışıyor. Akademik servis, hmm, yapacağı şerbe yapmıyor. İyi de bunu hakikaten bilmiyoruz arkadaşlar, bilmiyoruz. O yüzden çok böyle zevkli golfma sosyoloji ondan da çünkü seni böyle şey yapıyor, şaşırtıyor mesela. Bir şey anlatıyor, bak başka bir şey çıkıyor, Ah bu da varmış diyor mesela, tamam mı? O da varmış, bu da varmış falan. Ama tabii burada aynı şey yine, bunlar sınırsız, sonsuz, tekillikler içerisinde gömülmüyorsunuz. Çünkü golfmanın dünyasında da sizin sergileyeceğiniz performans sayısı belli, 3-5. Toplumsal kazik var, sınırları belli, 4 rol arasında giden asfalttan da daha trajik bir dünya, ofman dünyası böyle bir, sürekli böyle cender içerisinde, kurum tarafından hıptanmış oralar içerisinde, işte o performans saygı vermeye çalışıyor, olmuyor, izleyiciler var, bir kaza oluyor, toparlamaya çalışıyor, işte yeni bir biyografi yaratıyor, i̇şte şehir değiştiriyor, o şehirde yeni bir benlik sunumuna giriyor, tamçıdan i̇şte çıkmış, şehir değiştirmesi gerekiyor, Çünkü herkes tanıyor onu, yeni bir benlik performansına giriyor vesaire vesaire. Oradaki mesela çok daha ötelecek bir, bir şey. Dolayısıyla oradaki şey, abudüsü ben klasikli olarak aldığım süreç mesela... ya Şöyle şeyler çalıştırabilir mesela, ne bileyim? işte Taşçılı bir akademisyen profili mesela, ideal tip olarak. Çok bir haber canlı dokunabilirsiniz ama şunu bilmek şartıyla. Hatta abudüsten de bahsedilir. Onun üzerindeki şartıyla kısmi ve göreceği ve bir alanı anlatıyorsunuz. Hepsi bu. Demek o kadar eti On numaralı işler mesela benim işim bu 160, görüyor muyum? Ee, Goffmanla şeyin ilişkisi tabiileşmada söylemek gerekiyor. Tabii bu yüzden konançtan söyleyeyim. Ee, Bourdieu'nin Goffmana tırnak içinde yakınlaşmasının da bir diğer seviyesi stratejik. Amerika faktörü de var değil mi? Burdiyon'la Amerika'ya gittiği dönemde, Gottman'la evet, bir şey evet, var. Yani bu öyle bir şey de varmış. Dedikodu olabilir. Kullanması <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizim öyle geldi. Yok, bak biz Becker'ın kitaplarına basıyoruz ya, Bu bile bir yazışmıştık, o söylemiştik. Oradayken, o tabi adam sevmiyor. O da var yani. Çünkü bakan falan çok fena bulmuş bunlara. <gülüyor> İş kargoya planlara kadar. Ya o işte orada ya, bir takvim altına almak isteyen cin gibi, böyle bir kurnağı bit etti. E, Goffman'a yanaştı. Goffman buna ilk başta evet dedi ama sonra araya açtı. Çünkü Becker'la Goffman bundan sınıf arkadaşı aynı zamanda. Ama şu, Amerika'ya giderken Goffman üzerinden gitme derdinin de olduğunu sadece ondan değil, başka bir başka kanıtlar alabiliriz. Bu işin çok tarihimizin önemli değil. Bunlar meşhur olup etkilerin hayatı değil. Siz kendini aslınız. Sizin ticaret yapıyor. Bu zorunlara <gülüyor> özgü bir ticaret yani. O ödülük. Bunlarmış bu. Ee, Mesela günlük hayatın, e, attedim ya, günlük hayatın en ince detaylarını gören ve oradan toplumsal tarzikleri bulmuş olanlendiyor. Akıda çok maddi bir şeydir bu. En maddi düzeyde sosyolculun böyle en ince, en böyle e, bireysel olduğu veya işte doğal olduğu düşünülen yerlerde devasa bir toplumsal tarzil izini bulmuş insanlardır. Mesela Türkiye, İnter bireysel olduğunu düşünüyorsunuz, adam değil diyor. Mesela Bey'in bireysel olduğunu düşünüyorsun. Anam değil diyor, bu diyor. Ee, haz, zevk almak. Mesela Becker'ın Hariciler kitabında vardır. Haz, reyseldir, doğal diyor. Ayrı değil, de, toplumsal ve öğrenilir haz diyor. Tamam mı? Şimdi en şeyler, hakikaten böyle tipler yani, en böyle bireysel veya doğal olduğu düşünülen yerde devasa ve toplumsal tazim, izini bulan ee, sosyologlar Bu anlamda ee, şey, kopman hakikaten Önsalarda sıralarda, Bourdieu'nun ne ilgisini e, e, görüyoruz fakat şu soru sormak gerekiyor. Mesela Bourdieu niye Kaufmann tarzı bir gündelik hayatlar sosyolojisi daha etnografik değil mi? Bir yöntemle niye Fransa'ya çalışmadı mesela? Bu soru. Adam etnografiyi Cezayir'deyken yapıyor. Paris'e geldikten sonra bunları unutuyor. E, Neye soruyor hocam? İstasyonu'ya 90'lı yıllardan sonra bizim gibi aslında dünyanın sefaletinde mülakatlara yeniden dönüyor ama o da etnografi değil, başka bir yöntemle gidiyor, miktar bir yöntem. Ama Paris'te olduğu süre içerisinde, ee, istatistik üzerinden genelde çalışıyor. Mesela bu süre ilginç, şöyle ilginç, iki sebebi var. Bir tanesi, o dönemde Bourdieu'nun Fransız alanında buluştuğu kişiler, çok büyük adamlar. Yani Abdü Yüzer var, Işırağız işte var, ondan sonra Diyardır'ta Sart var, e, Kömü var, var da var yani, lakam var falan. Şimdi da mücadelesinde öyle şey diyemezsin Gittik, gözlem yaptık, etnografi de kullandık değil. Bah diye bir istatistik soracaksın. Bilimin meşru etiyle falan diyor mesela. Aslında onu kullanıyorum yani. Ben bilimin meşru etiyle, yani bilim ne? Rakam, sayı, istatistik. Bak, orada çok bir şey var mesela. <gülüyor> şöyle bir derdi var. Bir ikincisi belki şu olabilir. Avrupa'da bunların söz konusu olduğu zaman çünkü yapılar var. Çünkü uzun dönemli soluklu tarihsel formasyonlar bunlar. İşte sadece bu hoşuna çıkmıyor orada. Dolayısıyla bunları istatistikle görebiliriz. Yani homolojiler var alanlar arasında. Peki Gezerde yok o zaman. Gezerde yok. Gezerde istatistikle işlemiyor o zaman. Ne işliyor? Etnografi işliyor. Mesela bu etnocentrizmde mesela yani bazı hmm. yerlerde istese gerek yok işte etnografik bir şey burada zaten bunlar şey yani damak hatırlıyor muyum ee, uzun süreli tarihsel formasyonlar değiştiği bir şey var burada yapılıyor istatistik bilenler orada şey gelmiyor iş ee, etnografie baza o bildiğim dönemcisiyle gelmiyorsa burada da şey görebilirsin yani aslında ufak bir etnocentrizm bir e, Hadi devam. Evet. Ben bir şey sorursamadım. Tabii ki. Konuşma kapsamında olmayan bir yönteme dair bir soru da, kendinden nesneleştirme, araştırmacının kendini nesneleştirme araştırmacını hmm. durumu. Evet. Bu diye okumalarında bunlar çok sıkıntı olan bir şey, çok ilgi çekici bir şey kutuplarından ama pek somurtlaştıramadığım bir şey. Bunun hakkında dikkatli bir şey söylediğimiziz. Yani. Artı bir alanların bu şekilde ayrışması Fransa toplumunda iyi mi, kötüye mi elavet? Yani tam olarak bununla neyi amaçlıyoruz, bunu ortaya sebebimiz. Siz alanların bu şekilde... Alanların ayrışması, yani üretmek... Bu evet bir piyasa için, bir piyasa, bir reklam için. Alanlar da <gülüyor> aslında ne? Alanların ayrışmasının burası yine. Yani, e, şu alanda kendini gösteren kişilerin eylemleri. Yani işte bir rujuanın girip çıktığı alanlarla hiç sınıfına ait bir insanın girip çıktığı alanların ayrışması. ne de demek bu, Türk Hocada video kutuplaşmaya yol açan bir şey gibi geliyor Türkiye'de. Tabii dediğiniz gibi, Türkiye'de sınıf havalı bulak olduğu için bu kutuplaşmayı tam göremiyorum. Dilleri kayda kutuplaşma yoktur deyip şimdi de bir kenara bırakıyorum. Ama Fransa'da kutuplaşma yol açıyor mu? Yoksa her şey sütlümden devam ediyor mu? Okey. Ee, şimdi, İlk kendini gerçekleştirmek nezperdir, yetiştirme yapmış, yetiştirme yetiştiriyor. Ya bu işte refleksite, yani şu aslında bir şekilde bir kendi kendine dönük böyle tuttuğum mesafeli ama aynı zamanda samimi bir sorgulama. Şimdi bu işte sonuçta bunu bir şeyli anlıyorlar mesela de. Ben işte düşünüyorum diyormuşum, işte ben işte şu sosyal medyadan geldiğim için, şöyle bir etin bir bölgesine sahip olduğu için, işte şu şu hikayelerim olduğu için aslında şu teorilere yakınım, ha bunun farkında olayım bir kere. Okey, bu da bu değil sadece. Bu kollektif soru gibi bir şeydir. Buradan tek başına yapma şansın yok. Şimdi buradaki aslında nesnellik meselesine geliyor o. Şimdi şu, bu refleksin telenin aslı toplamı nesnellik bir anlamda şu. Sen bir şey yazın tamam mı? Bunu bir, birisiyle okutmak zorundasın. Bir arkadaşına. Diyecek ki hocam arkadaşım falan, bak bunu yazın dakikanın arkadan bu. bu Döğene takıyorsun ki. Şuna da baksana diyecek mesela. ''Niçin burada yatakıyorsun?'' diyecek. ''Haa ben burada niye yataklıyorum?'' diyeceksin. Orada oraya. Başka bir olacak. Bir şey diyecek tamam mı? Şimdi bu noktadan itibaren kolektif bir çaba içerisinde geliyorsun. Ve aslında metnilisinin nesnel kılam da bu. Burada aslında manhamcı bir pozisyon durabilirsin mesela. Manhamede var da serbest sözler, intelektüel. Onun ürettiği bilgi niye daha doğru daha gerçek? Çünkü konumlar arasında süzülebiliyor. Tek esprisi bu. Şimdi bizim böyle bir daha idealist bir konumlara süzülme gibi derdimiz yok ama şimdi benim ilk yaptığım, yazdığım metin şöyle düşünelim ilk yaptığım metin bir subjectivizminin en dibindeydi sıfır noktası en subjektif metin bu tamam mı? istediğim kadar şey bulayın ee, sağa çalışması olsun, belli şeylere riayet etmiş olayım işte hatta kendi kendime refleksivite içerisinde sorgulamış olayım falan filan benim bu yaptığım metin subjectivizminin sıfır noktası özne şimdi bunu sen okuyacağım. Sen, sen, sen, sen, sen bir şey söyleyince, ben benim kafam buraya yattıkça, yaptıkça, bu ne oldu hocam? Artık benim etim olumluğundan çıktı Bartın tabiriyle. Başkalarının da, Manheim'in tabiriyle başka perspektifler bu sızdı. Aslında bilim alanı böyle işler. Bu e, makale Hakem'de, Hakem'de ki müessesinin esprisi bu işlese, keşke bu aslında hikaye. Veya seminer, konferans, değil mi? İşte ben bir çalışma yaptım, anlatıyorum, dedi, dedi, dedi. O diyor ki, ama diyor ki, o vermemiştir, hımm diye falan böyle yapıyorum. O bir şey diyor falan, konferans, seminer, makale, eleştiri, kitap eleştiri... Aslında bilim niye var? bu almak için falan değil, az çıkış noktası ikibari yani. Aslında hikayenin hikaye bu. Çünkü benim bu tam da elimizdeki yegane, yani nesnellik araçları... Başka bir şey yok ki elimizde. kolektif bir tartışma, münakaşa, alimler, cemaatinin, cemiyetinin bir üyesi olarak... Yani müdahale olduğumuz bir tartışma içerisindeki niteliği böyle sinir olur. Şimdi refleksiv ise de bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Kolektif bir icadır. Bu halde araştırmacı kolektif bir oyun nücesidir. Alanın körtesi işte oradadır. Işte, yani gittik baktığınız orası tamamen. Alanın körtesi senin yaptığın çalışmanın körtesidir. Arkadaşlarının, meslektaşlarının körtesi. Bu oyun kurallarının tesis edilmiş olup olmaması. Bir çalışma ile ben budur eğer kendine kadar teki olursan ol, seçen deha olursan ol, ee, işte Büyüksek lisans öğrencisi olarak, doktor öğrencisi olarak, sadece hocamla arandaki mahrem bir ilişkiye indirilmiş bir hikayeden bir şey çıkmaz. Tamam mı? Dolayısıyla orada aslında doğrudan bilim alanının kendisinin müdahalelemesi gerekiyor. Bizde ise öyle değil, bizde ki sorunlar değil başlıyor. Hoca, bir günü çok, lanet bir şey. E, yalnız tekil bir adam, kolektif önem eder diyor hocanın, Hoca geliyor, anlatıyor, gidiyor. Anlatıyor, gidiyor. Tedrisat, memuriyet geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Yalnız, şimdi kafamızdaki hakikaten bu böyle düşünen, yazan, böyle işte tefek boğulmuş, hafiften karizmatik. Ondan sonra <gülüyor> da geliyor, anlatıyor, böyle havadan da fikirler düştüğü adama, öyle bir anlatıyor ki böyle herkes hayran hayran bakıyor falan böyle. Ondan sonra böyle karizması karizmasını. Bunda hakikaten unutulan, bunda meslek genel ilişkisi yok. Bu bildiğimiz hizası yine burada dair. Fransa'dan giren figür, komutan entelektüel figür. Tamam mı? Bunun en üstelikse bana da sart. İki i̇şte büyük bizdeki versiyonlar da var. O hoca aynı zamanda mesihçi. Mesih böyle geliyor, bir şey anlatıyor, sizi kurtarmak da istiyor. Sadece siz değil, ülkeyi de kurtarmak istiyor. Yetmiyor, herkesi kurtarıyor. Davetsiz kurtarıyor bile. Öyle bir derde var, kurtarmalar da var. Siyaset içerisinde falan. Yani bunlar değil hocam, bunlar meslek değil. Bakın burada anlattığım adamların hepsi ki Bordeaux'un son dönemlerde hakikaten otuz satıbıttı ama en azından başlamış da iyi. Ee, çünkü Mesihçi olmaları 90'lı yıdan sonra çok net var yani. Kamusal enteregitler. Çünkü alanda kimse kalanmış. Tark ölmüş, bu ölmüş, dergiz ölmüş. Kimse evet. yok. Diyecek. Bu da bir şükür kentli ticaretini yapıyor. Ama daha önceki şeylerde e, çok net bir kolektif bu Bordeaux'un sosyoloji alanına Fransa'da kalktığı en büyük şey bu şu. Kolektif bir çalışma dinamiyi yaratarak Hakikaten dediler ki bir bir ekip kurmuştur. Ampli ekip olanlar, sağ çalışmasıyla Fransız sosyalistinin irtibatları yeniden bu düğü kurmuştur. Onun geldiği dönemde öncesinde bir şey yok, Gürgüş filan var mı? Başka bir şey yok Fransız sosyalistinde. Daha önceden Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de O da çok böyle sağa falan yapam değil. bunun Mosman'a yapılıyor bir şeyler. İşte o, ee, bunu hissetmiş bir adam, güçlü olduğu tarafı da o mesela. Dolayısıyla ableten bizim Türkiye'de mesela gerçekten sosyal büyük adetlerimizin biraz daha iyileşmesini istiyorsak Gerçekten yani rica ediyorum, yapıyorum bunu düşünün Ortak onemi düşünün, herkes yani rakibiz olabilir, sevmediği insanlar olabilir, tamam mı? Kimse kimseni sevmek zorunda da değil. Değil. Lakin ortak iş yapma kültürümüz olmadığı sürece, yani mesela ben bir, bir, bir gittiğim yerde bana şöyle soruyor Ama iktidar izin vermiyor ki ama fonlamıyorlar, para yok, tip tak parayı baş... Yani ne gerek var? İki kişi, üç kişi bir yere gelip, siz bir şey tartışamıyorsunuz bile. İki kişi para gerekiyor onun Üç kişi, dört kişi, bir yere gidiyor. Hocam şöyle bir şey düşünüyorum, ne diyorsun? <gülüyor> diyor. sen tamam okey, şimdi tamam şey yazalım yani düşünelim, sen şuna bak, ben buna bakayım okey, tamam. E bir hafta sonra ikisi yatıyor, biri kaçıyor, tekrar kalemine kalıyor, o da böyle yapacaktık yapacaktır. Yapacak. Sonra ediyorlar böyle bir yerde yaşıyoruz biz hatırlıyor muyum? Şimdi bunu teslim edildiğin sürece o refeksiyeterin kendisi de bir yere kadar. Çünkü sen ne kadar şüphesin ki yani, yok ben buradan geldim, şunu düşünüyorum, bunu düşünüyorum, buradan... Bir yere kadar. İkinci mesele, bu homolojiler kişi sınıftan ayrı, alanların ayrışması. Bu aslında, bakın, ilginç şekilde Aslında bu alanları bizim bütün klasik sosyologa anlattığı hikaye, yani tam Türkiye'den başlıyor mekanik dayanışma, organik dayanışma. Alanındaki e, toplumların farklılaşması, değil mi? Ondan sonra sonucuma e, müstakil alanların hayatın kompartmanarla gelmesi, yani farklı alanların doğması. E, şimdi bunun farklı yerlerde farklı sinirler oldu. Töndes Cemal Cemil arayına gitti. İşte işbirim üzerinden Türkiye mekanik organik dedi, beber biyoksi dedi, Marks Kapitaliz dedi. Ama anlatılan hikaye bataklığın tarihi, yani şu çeşitlenme. Murak toplumsal morfolojinin değişimiyle mümkün bir tarihi ortaya çıkan bir ee, çeşitlenmeli, zenginleşmek ve hatta bunu da, ben herkes yıkılsın, ben size söyleyeyim, meslektir. Meslekler özellikle, çünkü buradayın alanları, meslek, mesleki alanlardır. Ee, sosyoloji derslerinde, Türkiye'nin uzun uzun ahlak meselesine kafayı takması budur aslında. Ciddi bir ahlak takmışlar, ahlak ne? Her şeydir önce mesleki ahlak, yani şu, sürekli mesela Durkheim bir şey diyordu, korporasyon, kopalasyon, kopalasyon, bu şeyler işte, mesleki bir bitler. Niye bunu diyor? Tüşeb bir şey var. Fransız devlet her şeyi mahvediyor, bir şey kalmıyor. Çünkü devlet işte bireysiştirecek ya toplumsal bir falan filan, Elde bir şey kalmıyor. Ahlak karşı şu an tanımlayabilirsiniz. Ee, dinli bir yerden tanımlarsınız işte veya bir vatandaşlık tanımı üzerinden tanımlayabilirsiniz. Derseniz iyi vatandaş, iyi mümin. Türkiye'de diyor ki bunlar bir yere kadar. Fimler mi? Yani Pratikte bir şey tekrar etmeyebilir. Peki. Ne lazım? Meslek, örgütleri. Yani suçu çalarsa toplumsal olarak içinde bulunduğu öbürgülük tarafından kınanabilir ve bu kınamanın kendisi en büyük topluluğa yaptırımdır. diyelim mesela. Bak ahlam ciddi ciddi ahlam üzerinden yazıyordur kebosunuzu. Şimdi bunlar ne var? Meslek demek ki. Ayrışmalar falan filan. Şimdi böyle bir tarihsel, tarihseltikten bahsediyoruz. Alanlar bu şekilde ortaya çıkıyor şeyde. Şimdi o homolojileri istatistik olarak kuruyor ya, dedim ya şimdi şeyde, düşünüyorum bir, şey, homolojiler şöyle kuruluyor alanlarda. Mesela diyor ki işte, şu üniversitede, Paris'teki, şu üst sınıfların gittiği bu üniversitede iyi ya hocaların, yani akademik sermayesi daim yüksek olan hocaların Taşlı'daki bilmem ne üniversitesine göre olma ihtimali yüksek. Değil mi? Çünkü işte o sınıza füküvenlere itibariyle, falan filan akademik sermayeler itibarıyla bu böyle oturuyor pıtır pıtır. Alanlarda ki korunmaları belirlendi. Sermaye kendisi zaten. Bakın, bir sermaye kendisi. İşte iyi okuyor, iyi okuyor, iyi, o, iyi o hoca, hocamın da iyi zehirlerden bir sermayesi var. İstatsiy bunun üzerine dayayınca, istatsiy bunları çıkartıyor. Homojenler olması lazım, değil mi? Şimdi sen ki sen şunun homojenler yerse kendini eş mantıklar tanıdırmıyor muyum? Ya sen şöyle evcille bir daha mı sütü yiyecektin narsa? Katil söyledi. Ottu da veya bozuk tekrar bir hocanın. Hadi iyi süretti, hocadan daha iyi var mı? Yok. Yok ya. Yani. Bazen bir adam çıkıyor böyle, o, nereden, nereden çıktın diyorsun bu kişiye. görüyorsun, ben nasıl geldim buraya. Adam bakıyorsun, o bir yerde de yapmış yapmıştı, kadro yok diye böyle düşünüyor. Gidiyorsun bir ot diyor, boğaşıyor. Bir çıkıyor, sen ne işin var mı Yok, homolojiler. Yani şimdi o yüzden disaristik kullanmanız için homolojilerin, eş mantıkların, yani yapıların, yani alanların te teşkil edilmiş olması gerekiyor değil mi? İşte Sınırsak pratiklerde de bu var, beynin pratiklerinde. Bizde o sorun, bizde alanlar içine geçmiş. Mesela şimdi şöyle bir şey, bilim sosyalistinin alan bir akademik sermaye, alan içerisindeki konumunu belirler. Yani bu ne? İşte ilk başta bir prestij itibar. Daha sonra bölüm başkalarını verirsin, dekal verirsin. Bizde, müteahillik konumlara gelmek için akademik alanda ne gerekiyor? Demin. Demin. Demin. Başka şeyler gerekiyor. Hemşer, <gülüyor> hemşerilikten yürüdü iş zamanında. Hangi esedensin canıma gitti bu iş bir zamanında. işte diğer tarafta establishment'ın böyle silaçörleri olduğu zamanında Ankara'da. Şimdi başka silaçörler var, kelle alıyorlar. Doçentlik komisyonlarında bu işler başka türlü dönüyor vesaire vesaire vesaire. Demek ki akademik sermaye sadece yeterli değil. Hem şundan da mı demek ki akademik sermaye sadece yeterli değilse saflık ve sadece akademik sermaye mücadele etmeyeceğiz bizde çünkü oyunun kuralları o değil dışarıdan silah sokulduğuna göre ve o silahların kullanmak da meşhur olduğuna göre sen saf saf sadece akademik sermayeyle mücadele etmeyeceksin. Ne yapacaksın sen de oyunu yapacaksın. Bunu zorundasın yapmak zorundasın yoksa dışarıda kalıyorsun. Türkiye'deki avanlar demişti ya bu mesleki alanlarla alakalıydı. Hala tam olarak oturmamış bunu da muyum bundan ötürü de şimdi şöyle bir avantaj da sağlıyor açıkçası bunu da söylemek gerekiyor avanlar tam anlamıyla oturmadığı için çeşitli meslek bu meslek olarak al işte yaşam tarzları dünyaları var Türkiye'de aslında böyle bir meslek daha yapmak ee, kolay kolay çok maliyetli değil yani bir uçarsın, bir uçarsın çok alan yok boş yani yani şimdi <gülüyor> Şu ben son 2-3 yıldaki maceramıza bakıyorum bizim yemeği yani ben kendim yer almamıyorum. Başka yerde olsa var, da de yedirmezdim. Yani. Başka yerde olsa olmaz mı? Olmaz ya. Bu kadar kolay olmamadım ya, ne yaptık bizde? Sadece birazcık işimizi az çok elimizden geldim de... Şimdi sen öyle bir şey diyorsun ki, zaten burada biraz yalan belki yavaş olduğu için fazla geldim de... Ya şimdi mesela Cumhuriyet Kitap'ta bizim tımarhanelerin işte şeyi olmuş, Kofman'ın kitabının eleştirisi. O zaten tuhaf bir şey, Yani 57, 58, 60, 60 o yıllarda çıkmış bir kitabın ve milyonlarla satmış bir kitabın, devasa bir kitabın kritiği 2015 yılında Türkiye'de çıkıyor. şimden dedin ya, yani, bu işte şey, sınırlılar işte çok ayr, ayrı falan fazla şey bu bir anlamda iyi aslında burada böyle bir şey oluyorsun sana bir alanda açıyorsun yani ee, bir trafeli iyi ama tabii o alanların çok iyi geliştirilip olması işe geçmiş olması ve o oyunun kurallarının net olmaması her alanda seni bazen depresyonla söküyor işte kafayı yedirtiyor, o erken dönem yani. <gülüyor> Hocama maksimiyse devam edelim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocaman Zekra'yı çok teşekkür, evet. teşekkür ederim.